Zehir üretmek. Kobra yılanı zehir üretecektir. İpek böceğinin vazifesi ipek üretmektir. Allah onu ona göre kotlamış. Onun kanunu O. Arının vazifesi nedir? Bal yapmaktır. Arının yüce Allah'a tesbihatı, ibadeti, tabiri caizse, zikri, tesbihatı nedir? Sürekli arı bal, bal yapmaktır. Bakının yeryüzünde insandan başka yaratılan tüm varlıklar Allah'ın yaratmış olduğu bir kanunun sınırında sürekli vazifesini yaparlar. Güneş güneşliğini yapacak, tavuk tavukluğunu yapacak, inek inekliğini yapacak, soğuk soğukluğunu yapacak, buz buzluğunu yapacak vesaire Ama insana gelince Allah insana bir irade veriyor. Onu bir güneş gibi, bir ay gibi, bir yıldız gibi, bir bit gibi değil. Ona akıl veriyor. Ona irade veriyor. Ona kitabını gönderiyor. Ona peygamberlerini gönderiyor. Ne diyor? Programa gel. Allah'ın çizmiş olduğu rotaya geldi. Baskı yok burada. Tercih varsa. Ey kulum tercihini yap. Yaratan gücü Allah yarattığı insana tercih hakkını kullandırıyor. İman edebilirsin inkar edebilirsin. Baskı yok burada. Kılıç yok, darbe yok. Ama neticesine katlanacaksın elbette ki. İmar etmenin de bir neticesi var. İnkar etmenin de ne var? Bir neticesi vardır. Bazı kanunlar vardır. Yüce Allah'ın yaratmış olduğu. Mesela bedenimiz için düşünelim. Yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Karnımız doyar. Su içiyoruz, susuzluğumuz giderliyor bu da Yüce Allah'ın bir lütfudur, bir ikramıdır. Aç kalsak hastalanırız. O da bizi bekleyen bir başka neticedir. Yemek diyeceksin, su da içeceksin. Yemezsen, içmezsen ne yaparsın? Aç kalırsın. Gün gel, acıktan insan ne yapar? Ölür. Bu da bir gerçek. Sosyal olaylara bakalım şimdi, sosyal içtimai olaylara bakalım. Onlar da aynı gibi. İçki ne olur? Sarhoş olur. Bunun başka iddia var mı? İski in, içen insan elbette sarhoş olacaktır. Yani sarhoş olunca ne olur? Sarhoş olanın aklı başından gider. Aklı başından gidince bu haldeyken ailesine ve çevresine yapacaktır zarar verecektir. Bu da ne kadar açık. Ne diyor şimdi? İski içme diyor Allahu Teala. Yani akli melekelerini ihlal edici işki kullanma diyor Allahu Teala. Üstelik Allah İçkiyi yasaklamış. Şimdi iski içiyor. Gidiyor birine zarar veriyor. Ya dövüyor veya tet tetiği çekiyor. Evet diyor kaderim buymuş diyor işte. En basit örneği bu yani. En kadir, öyle. En basit örneği bu. Şimdi bayram dönüşü. Türkiye'de bir bakıyorsun ki. Bin kişi ölmüş. Beş kişi ölmüş. Trafik. Bas bas bağırıyor. Yapmayın diyor. Bak bir işaretler koyduk diyor. Bu işaretlere riayet edin. Önünüzü görmeden arabayı sollamayın. Bunu yaparsanız ilerisi tehlikedir diyor şimdi. Sen bu işaretlere, uyarlara hiç önem vermiyorsun, değer vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Bak gidiyorsun. Ne yaptı? Karşıdan gelen arabayla verdi. Sen iradenle tokuştun. İradeni kötüye kullandın. Yasakları ihlal ettin. Öbür masum insan onun suçuna Allah ikisi de öldü şimdi. İradeyi kullanarak kötü yolda kullanmış olan insan buyruklara, ölçülere, kriterlere riayet etmeden dolayı suçlu. O hesabını verecek. Öbür masum o sadece öldü. Allah onu hükmen şehit kabul ediyor. O parça olmuş olan arabasının vasıtasını sadaka görüyor Allah'a. Sadaka kabul ediyor. Hiç elinde öyle bir şey yok. Geldi Allah'tan geldi biliyorsunuz. Ama sebep oldu. Bak, biri mazlum oldu, biri ne oldu? Zalim oldu burada. Anlıyorsunuz. Örnekleri çoğaltacağım ben şimdi. Diyelim ki Almanya'dasın. Geçen de bunun örnek vermiş oldum. Avrupa'dasın. Avrupa'daki insanlarda bakıyorsunuz trafik kazaları çok az olur. Türkiye'de çok trafik kazaları var. 73 milyon Türkiye'deki insan sayısının üstelik %90'ın hepsi nedir? Müslümandır. 40-40 bin, 50 bin, 80 bin, 90 bin camisi olan bir Müslüman beldede, Almanya'da olmayan, İngiltere'de olmayan, Amerika'da olmayan, Kanada'da olmayan niye trafik kazaları olur? Şimdi bunu Allah'a mı götürelim? Ya Rabbi sen madem Kanada'daki insanların alın yazısına yazdın, şoförün alın yazısına bunlar kaza yapmasın, bunlar... İşte ölmesin, öldürülmesin. Peki bizim suçumuz ne? Niye bizim kaderimize yazdın ki işte falan şoför kaza yapsın. Falan falan öldürsün, falan böyle yapsın. İnsan artık da böyle konuşmaz. Veyahut bir katil. Çekti tabancayı öldürdü. Ahirette gelecek katil ve maktul. Biri zalim, biri mazlum. Katil diyecek midir ya Rabbi benim suçum ne burada? Sen benim alnıma yazı yazdın kaderimi yazdım ben de zamanı saati zamanı geldi ne yaptım tek çektim tetiği öldürdüm. Böyle demez mi? Der ya. Böyle der işte. Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Allah ne diyor? Katilliği, öldürmeyi, öldürmeyi etmeye, yasaklamış. Uyarısını yapmış, ikazını yapmış. Sen nasıl bunu ben kaderim böyleydi ben vurdum öldürdüm? Yok ben içtim. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım gibi kendisine göre yazmış olduğu bir yasaları böyle doğru gibi ortaya koyuyor ve kendisine göre kaderi o oluyor bunun. Kaderi oluyor. Efendim şimdi işçilerini düşünelim. Sanayimiz var Konya'mızda diyelim. Birinci organize, ikinci organize, organize çok. Orada çalışan işçilerimiz vardır. Bir de ustaları vardır. Usta eğer çalıştırmış olduğu işçiye... Eğitime dayalı bir eğitim verse, kızsa, eğitime dayalı kızmış olsa, üretim daha fazla aşır. Ama kızgınlığından, sertinden dolayı bir e, kızgınlığı ortaya koyuyor. İşçi iş, işini aksatmaya çalışıyor. Bak. Bu işveren, işçisinin başarı kaderini de hazlamaya sebep olabilir veya işçisini köletebilir de. Bir anne veya siz... Okuldan gelen çocuğunuz tembel, ders çalışmıyor. Bunun çocuğunuzun çalışkan hale gelmesine yönelik öğrendiğiniz terbiyeye dayalı, eğitime dayalı müdahale yapsanız çocuğunuz dert çalışacak. Fakat sıkılıyorsunuz da e, komşu çocuğu takdir aldı sen daha hala ders çalışmıyorsun. Herkes dersi akşamdan yapar sen hala bitiremedin. Bu yanlış yöntemlerle, yanlış sözlerle siz çocuğunuzu eğitimin aşkını değil eğitimle soğutuyorsunuz. İkisi de kader. İstersen sen çocuğunun çalışkan yapabilirsin. İstersen Ya Bu kadar açık. Bu kadar net. Bu kadar kolay. Efendim mesela çocuğunuz. Kız ve erkek çocuğunuz. Sosyal olsun. Barışkan olsun. Girişken olsun. Bu senin elinde. Nasıl olabilecektir? Aile ortamında çocuklarınıza değer verdiğiniz zaman çocuk sosyal insan olur. Bir hatıramı size paylaşmak isterim. Ne demek bu? Pakistan Büyük Elçi Yardımcısı Konya'ya gelmişti. 12-13 tane çocuk, 2 tane anne, 3-4 tane yakın okul müdürleriyle beraber bir evde oturuyoruz. Köşede oturan çocuk konuşuyor. Çocuk 7 yaşında. Çocuk konuşmaya başlayınca herkes konuşmasını bitiriyor. Herkesin kafası çocuğa yönelmiş böyle. Bir anda 13 tane İnsanın 7 yaşında çocuk kendisini dinlendiğini yaşıyor psikolojikmen. Allah ben ne kadar değerli bir insanım diyor şimdi çocuk. Babam beni dinliyor, annem beni dinliyor, abim beni dinliyor, ablam beni dinliyor. Herkes beni dinliyor. Çocuğa böyle bir izzet geliyor, şahsiyet geliyor, karakter geliyor daha doğrusu. Cesaret geliyor daha doğrusu. Ben 14 kişi, 13 kişi dinlettirdim diyor çocuk. Psikolojik dünyası bunu belki onda laf olarak söylemiyor. Psikolojikmen yaşıyor. Ne oldu şimdi? Anne, baba, çocuklarına değer verdiği zaman, önem verdiği zaman o bir insandır. Bugün 8 yaşında, yarın 18 yaşım olacak. Öbür gün 20 yaşına gelecek. Ama çocuktur o. Kes, konuşma. Babam ne konuşuyorsun? Böyle siloganik ve duygulara dayalı olan tavırlar çocuğu böyle sosyal hayattan, cesaretten, Gelişkenlikten ne yapar? Yavaş yavaş alır verir. Osin baskıcı sözlerle, tavırlarla sanki biz edep verdiğimizi sanıyor. Alakası yok. Çocuğunuzun sosyalleşmesi annenin elinde. Onu bırakınız ki zaten Resulullah ne demiştir? Her anneden doğan tertemiz fırtlakla dünya gelir. Daha sonra anne babası ya Yahudileştirir, ya Hırsiyanlaştırır, ya Mecusi yapar diyor peygamberimiz. Görüyor musun? Çocuklarımızın bugün ateist olmasının faturasını siz ekranlara boyalı basına gazeteye çıkaramazsınız. Bunun altına anne baba yatıyor diyor Peygamberimiz. Anne baba ne yapıyor ki çocuk ateist oldu? Anne baba ne yapıyor ki çocuk müşrik oldu? İnkarcı oldu? Bütün bunları sorgulamak mecbiyetli değil. Bunu anlamak için kaderi anlamak lazım. Ne yapalım? Kaderin buymuş. Yarın şimdi diyelim ki Ebu Cehil. Geldi mizan başına. Dese ki, Ya Rabbi benim suçum neydi? Ömer'e hidayet verdin. Bana niye hidayet vermedin? Ömer'e hidayet verdin. Bak ne oldu? Sana iman etti, namaz kıldı, cihad etti. Ne güzel bir yaşadı. Sana yöneldi. Benim suçum neydi? Niye bana hidayet vermedin? Dese. Ne olacak ortalık? Cenab-ı Allah niye Hazreti Ömer Efendimiz'e hidayet veriyor da Ebu Cehil'e vermiyor? böyle Cenab-ı Allah karar makamında Ömer Hidayet ersin ama Ebu Cehil kafir olsun der otayla. Teala? Yok. Onun fıtrat yasalarına, inanç duygularına yönelik Cenab-ı Allah gözenekler açmıştır. Sebepler yaratmıştır. Bu sebeplerle sen Allah'ın vermiş olduğu fıtrat yasalarını şöyle örtüştürdüğün zaman hidayet geliyor sana. Bak İslam tarihçileri bunu ortaya koymuş. Ben bunu burada bilen çok hanım kardeşlerim vardır. Ebu Cehil, Ebu Cehil ikiyüzlü bir adam. Diyor ki, Muhammed öldürmekten başka seçeneğimiz yok. Bunu öldürürsek diyor kurtuluruz. Kararı veriyor Ebu Cehil daha sonra diyor ki ya ne olur ne olmaz şimdi öldürülecek olursa diyor. Başım girer. Ben ne sıvışıp gideyim diyor. Bak bak bak bak. Diğer tarafta Ömer Efendimiz hocam ben öldüreceğim diyor. Mert insan. Muhammed öldürmek diyor benim vazifem diyor. Hakikaten çok samimi bir insan. Öldürmede samimi. Allah Resulü'nün yanına kadar gidiyor. Bakıyorsun yüce Allah Halis Ömer bu samimiyetinden Kaynaklarına hidayet veriyor Kaypak olan Ebu Ceyle hidayet yok Olay bu kadar ciddi Bu kadar önemli ve bu kadar bizi temelden ilgilendiren bir konudur Diyelim ki Bir zamanlar Elazığ'ımız, Malatya'mız ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kuraklık Bir taraftan işte arpadan başka Yulaf'tan başka her şey Ne yaptı? Barajlar yapıldı Barajlara sular geldi Küçük küçük göletler oluştu. Barajların gelmesiyle, gölden oluşmasıyla bir anda iklim değişiverdi. İklim değişince sebzeler değişti, tadı değişti, lezzeti değişti, her şey değişiverdi. Bakın Avrupa'ya gidiyorsunuz yapay ırmaklar yaptılar. Yapay. Yani dozerleri getirdiler böyle bir kızılırmak gibi, yeşilırmak gibi. 50 kilometre, 150 kilometre yapay ırmaklar açtılar. Gemilerle, tonajlarla yük götürüyorlar. Ne yapıyorlar? üretmiş olduğu şeyi imalatını aşağı çekmek için. İklim bir taraftan değişiyor. Adam ulaşımı kolaylaştırmak için. Yani kamyonla giden, tırlarla giden nakliyatta fazla para bitiyor diyerek adam yapay ırmaklar yapıyor gün<td>kardeşlerim. Böyle olunca, böyle olunca bizim kaderimizi iyi anlamak açısından bu örnekleri vermek mecburiyetindeyim daha doğrusu. Güneydoğu'da şu anda yapılan barajlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ne yaptığı Kaderin değiştirdiği, iklimini değiştirdi daha doğrusu. Bu da bir gerçektir. Diyelim ki önümüzde bir kış var. Kış kış da yollarımız kayganlaşır. Kaygan kaygan yollarda düşen çok olur. İki tane kader size tarif edeceğim. Bir diyor ki şimdi uzmanlar yollar kaygan. Bu kaygan yolda düşmek istemiyorsan yapacağım işlem şunlardır. Bir Giymiş olduğun ayakkabıya dikkat et önce. Kayganlığını önle. İki, yük taşıyorsan eşit taşı. Yanı sağ ve sol eline yükleri eşit olarak al. Üç, yürürken elini cebine sokma. Dört, kısa adım at, uzun adım atma. Sen bunları yapıyorsun, düşmüyorsun. Bunları yaptığın halde düşüyorsan, ha bu Allah'tan diyor geldi, ben bilemem diyor. Hikmetini Allah bilir. Ama sen göz göre göre göre Orada bir olayın içerisindesin Öbür tarafta adam almış Hiç galet var Paldır küldürüyor Patlıyor Kolu kırıldı işte Diyor ki kaderin buymuş ben diyor O da kadere var Allah o düşmenin rızası yok Öyle düşmediyor Allah-u Teala Tedbirini al diyor daha doğrusu Tedbirini al ki Sen bak kısa kısa adım at Adımların kısa olsun Elini cebine sokma Yükler nervası eşit şekilde tut Güzel bir şekilde yürümeni sürdür görecek düşmeyeceksin diyor. Yani Her taraf böyle. Başka bir örnek vereyim. Diyor ki şimdi genel cerrah uzmanları trafik kazalarında ölenlerin emniyet kemeri takmış olanlar büyük çoğunlukla kurtuluyorlar. Çünkü göğüsleri çatlak olarak geliyorlar ambulanslarla. Göğüs çatlaklarını bir tedavi etme imkanımız var. Emniyet kemeri kullanılmadığı halde kaza yapanların yüzde 99'u beyin kanaması ile ölüyorlar diyor. Ben diyor bir uzman olarak, bir profesör, genel cerrah olarak emniyet kemerin takılmasının farz olduğuna inanıyorum diyor. Farzdır, farz. Kim terk ederse aramış demiş olur diyor şimdi. Bir şimdi bir çıkar. Ya Peygamber döneminde sanki emniyet kemeri mi vardı? Peygamberin araban vardı sanki tır mı vardı. Merkeple, katıla yolculuk vardı. Bu kadar kolay. Bu kadar açık. Bu kadar net. Şimdi sen emniyet kemerini kullanmıyorsun. Kaza yapıyorsun. Tak geçtin gittin. Ya sana uyarı yapıldı. ikaz yapıldı. Bu denenmiş, bakılmış, edilmiş. Hangi hıza göre şoför arabadan fırlar zaman beyin kanaması geçirir. Hangisi? Bunun araştırılması demişler. Emniyet kemeri takılmalıdır diyor bunu. Bu Ahmet yapmış, Mehmet yapmış, Amerika yapmış, Rusya yapmış. Kim yaparsa yapsın. Aklın yolu birdir. Sen de yapsa aynısı yapacaksın. Bu kadar açık kaderini yaz. Emniyet kemerini kullanarak gidiyorsun. Bu da senin kaderin oluyor. Allah'ın memnun olduğu, razı olduğu kader budur. Emniyet kemerini takmıyorsun. Kolun kırılıyor, kafan parçalıyor. O da kaderin oldu. Ama Cenab-ı rızası yok. Bak açık, net olarak ifademi bu şekilde sürdürmeye çalıştım şimdi sizlere. Dedikten sonra diyorum ki Allah'ın yasakladığı yolları benimseyerek yaşadığı hayatında gittiği o yolun neticesi olarak başına bir iş geldiğinde bu benim alın yazım, kader utansın diyen insan yanlış ve batıl inançta olan bir insandır. Siz bu nasıl trafiğe, sürücülüğe, emniyet kemerine, iş yerine çalışan bir çıraya kızmaya tembel olan bir öğrenciye anne babasının kızmasının eğitimden yoksun olduğundan dolayı, kızmasından dolayı çocuğu köreltmeye ne kadar inanıyorsanız, evlilik hayatında da eş seçiminde ne kadar objektif olursan, ne kadar kriterlerinde akla, mantığa, dine, imana uygun ölçüler ortaya koyarak eş tercihini yapacak olursan, o nüspetteki evlilik kaderinin ömrünü uzatmış olursunuz. Şıp sevgilikle bir anda. Sağdan soldan toparlamış olduğun dökümanlar, bilgiler şunlarla bunlarla... Duygusal kimliğini, hissiyat kimliğini öne koyarak yapmış olduğun her şey... ...ileride başına çorap örecektir diyorum. Bu konuda hiç ama hiç yer adım atmayacağımı da burada söylüyorum. Yoksa Cenab-ı Allah bizim için ölçüler koymuş, kriterler koymuş... ...bu şekilde hareket et diyor. Bu, bu şekilde hareket ettiğin zaman... Net devriye çıkıyor? Kader Allah ile insan arasında yaşanan ortak bir süreçtir. Kader bu işte. Allah'ın razı olduğu kader bu. Senin yapmış olduğun işlerle Allah'ın rızası olmuş olduğu ölçüler buluştuğu zaman... ...senin kaderin çok tatlı, çok güzel oluyor. Ha, sen kaderini, sen yaşam tarzını, işini, gücünü Allah'ın rızasına, ölçü ve kriterlerine uygun olarak yapmadığın zaman... Senin hayatın berbat oluyor, odak bir kaderindir ama bu Allah'ın razı olmadığı bir kaderdir. Memnun olmadığı bir kaderdir. Bunu böyle anlamak, böyle kavramak gerekiyor diyor. Şimdi asıl sizlere örneğimi veriyorum. Kaderi anlamak için önce bir tek cümleyle başlamak istiyorum. Kaderinizi yazan Allah yazdıran ise sizsiniz. Bunu açık açık söylüyorum. Kaderimizi yazan Allah, kaderi yazdıran ise biziz. Biz yazdırırız Allah da yazar. Açık, net, şeffaf bundan daha açık bir ifade olsaydı onu yazacaktım. Onu söyleyecektim kardeşim. Peki nasıl oluyor? Bunu tabii böyle bir tek cümle söyleyip de duracak değilim. Bunu şimdi ikna edici, aklınızı vardırıcı bir örnekle inşallah değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi siz yedi katlı bir apartman düşününüz. Yedi katlı bir apartman. Ev sahibi yapmış. Apartmanlarının katlarını kiraya veriyor. Gayet doğal. Günümüzde her şey oluyor değil mi? Siz geliyorsunuz. Apartman katlarından herhangi bir katı alma hakkına sahipsiniz. Para meselesi, güç meselesi. Birinci kattan 7 kata kadar düşersiniz. Ancak ev sahibi diyor ki benim diyor Bodrum kat bana aittir. Orada bir takım bana ait olan fobilerim, hobilerim var. Orta yırtıcı hayvanlar var diyor. Akrep var, yılan var, aslan var, kaplan var, parçalıcı hayvanlar var diyor. Dikkat et diyor. Uyarısını yapıyor, iyi kadını yapıyor. Şimdi kardeşlerim apartmana vardık. Apartmanın bir asansörü vardır. Asansörde Tamamen yedi tane rakam var değil mi? Birden başlar yediye kadar devam eder. Bir de bodrum kata inen var. Eksi bir der, sıfır bir der. Ama sana apartman sahibi ne dedi? Bodrum kata inme dedi. Orada sana zararlı olan, zarar dokunacak hayvanlar var diyor. Oraya girmeyeceksin diyor. Sadece bu. Sen de mukavele yaptın, anlaştın. Tamam kardeşim diyorsun. Dışarıdan geldiğin. Asansöre varıyorsunuz, asansöre bindin, asansördeki düğme sana tabi, sen düğmeye tabi Sen şu parmağını asansörün hangi düğmesine dokundurduğun zaman seni asansör o kata götürüyor, o kata çıkarıyor öyle değil. Beşe basıyorsunuz, asansör seni beşe çıkarttı. Üç, üç numaraya bastınız, Allah Celle Celaluhu'nun iradesi biraz sonra anlatacağım, gelecek. Üçüncü kata seni çıkarttı Gidiyor. Bir sıkıntı var mı? Demek ki sen parmağını iradeni, tercih hakkını Birden yediye kadar basma hakkın var Ne zaman bastığın zaman da Hiçbir zaman asansör düğmesi Ben sana itaat etmem demiyor Ne? Alıyor çıkarıyor götürüyor Diyelim ki Ya merakı uyandırdı Ne olacakmış ya Allah Allah Diyerek tuttum. bir de Bodrum katının düğmesine bastı. Asansör seni aşağıda indirme hakkına ait çünkü. Beyin ona göre ayarlanmış. Tuttu asansör. Seni bodrum katına indirdi. Kapıyı açınca yılan geldi. Akrep geldi soktu. Sen şimdi diyebilir misin ki mülk sahibi? Ya niye bana demedin kadar? Ayıp değil mi senin yapmış olduğun iş. Madem burada yılan vardı, akrep vardı. Niye bana ucudan haber verdin? Demez misin siz? Halbuki mülk sahibi uyardı değil mi? Ne dedi? Yapma diyor. Bak burada şu. Sana uygun olmayan, senin fiziki dünyana zarar olan şeyler var diyor. Seni uyardı, ikarretti. Sana itaat edecek bir katları Allahu Teala gibi insansını göstermiş oldu. Şimdi Cenab-ı Allah kuluna diyor ki, ey kulum, kulum, sende bir irade var, bende de bir irade var. Bendeki iradenin adı külli iradedir. Sendeki iradenin adı cüz iradedir. Ben senin hep hayırını istiyorum Hiç istemem Yani adam öldürmeni ben istemiyorum Yasakladığım iş istemem Tembelliğini istemem Hırsızlığını istemem İnkacını istemem Yapmam yapmam Hep bunu istemiyorum yani Hep güzelini istiyorum ben Apartman sahibi giyin Bak birden yediye kadar Git gel dolaş ye iç Mutfakta yemek yiyebilirsin Her şey yapabilirsin Serbesttir mubattır Mubah olan helal olan Her şey senin için hazladın Bu dünya böyledir Ancak bir tarafta bak Burada işkiler içiler, kumarlar var. Şeytan boş durmayacak. Hevabarızı boş durmayacak. Nefis boş durmayacak. Burada da günahlar var. İşyanlar var. tuyanlar var. Sakın oraya gitme diyor. Bu bir imtihandır. Allah bizi imtihan olarak yarattığını söylemiyor mu? Tamam imtihan yarattığını söylüyorum. Öyleyse şimdi biz efendim varacağız. Ne diyeceğiz? Ahire vardık. Ya Rabbi sen benim İşgidişmemi takdir ettin, ben değiştim. Yok öyle bir şey yok. Sen Bodrum kata kendi da iradenle indin. Ben seni indirdim mi oraya? Asansörün düğmesi Allahü Tan'ın iradesidir. Şimdi iyi dinleyin. Benim parmalıma benim cüzi irademdir. 7 katlı apartmana giren, çıkan giren, çıkan asansör, asansördeki o kotlanmış olan düğme yere gidecek olan rakamlara boyutunu hepsi. Kendinizi Allah'la şöyle kitapla, farzlarla, haramlarla karşılaştırın. Nasıl ki asansör düğmesine cüz'i iradenizi parmağınızı dokunduğunuz zaman asansörse tabi olduğu gibi sen de cüz'i iradeni, insani iradeni külli iradeye sokuyorsun. Cenab-ı Allah sana ya yedinci kata çıkarıyor gibi ödüllendiriyor veya bodrum kata indiriyor seni haramlar buluşturuyor. Ama Allah'ın rızası yok Allah-u Teala'nın bununla nedir? Rızası yok Şimdi cümleleri halde okuyun bunu Bir insan asansüre biner Ve hangi düğmeye basarsa Asansör o kişiyi o kata götürür Altın çize çize bir daha okumak mecburiyetim Çünkü bizi dinleyen yüzlerce insan var Müftülere sorun Müftülerimize sorun, alimlerimize sorun, vaizlerimize sorun. Eğer bu konuşmalarımda, bu örneklerimde, misallerimde hatam varsa lütfen bizi uyarın, bizi ikazin diyor. Bak ne kadar açık konuşuyorum burada. Burada bir 3-5 kişiye, 10-25 kişiye, kapalı devre bir yayın yok burada. Herkes ait. Asansör kişinin tercihine tabidir. Kişi gitmek istediği yere varmak için arzusunu, kararını verir ve asansörün düğmesine basar. Tercih yaptı. Adam buraya bak ben burada tercihimi yapıyorum. Ben su içeceğim diyorum. Akşam saat adam on buçukta gidiyor meyhaneye. O da aynı bardakla iş geçiyor şimdi. Bodrum katta bu. Ben de birinci ve yedinci karttaki nimetlerle buluşmuş oldum. Bu benim kaderim. Bu da onun kaderi. Ancak Allah'ın bu kader rızası var. Aferin diyor. Teşekkür ediyor Allah kuruna. Ama buna yapma etme, yapmamalıydım. Niye uyarımı, ikazımı diyor, dinlemedim diyor allah Teala. Çek görün cezası. Ama Cenab-ı Allah benim nerede, ne zaman, hangi şartlarda, hangi zaman diliminde su içeceğiminde de bilir, o adamın da iç içeceğini de bilir. Allah bildiğinden dolayı ben yapmıyorum. Benim yapacağım Allah biliyor önceden. Hepsi bu. Bu kadar açık, bu kadar net. Asansör kendisinin hangi düğmesine bastırırsa ne yapar, ona tabi olur demiştim. Bizler Şahsi arzumuzu, isteklerimizi, kararımızı, hayır ve şer fiillerden her birini seçecek durumundayız. Hayrihi ve şerri min allah Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Ama Allah'ın hayır rızası var, şer rızası yoktur değil mi? Çünkü neyin iyi ve neyin kötü, neyin hayır ve neyin şer olduğu peygamberler tarafından vahiy ile bize bildirmiştir. Ben apartman örmeğini verdim. Apartmanın mülk sahibi kiracısını uyardı değil mi? Aman ha bodrum kata inme Burada sana ait olmayan Senin yapmayacağın şeyler var Girme diyor Birden yediye kadar serbestsin diyor allah Teala bütün helalları Bütün mübahları Kulum ye, iç, afiyet olsun Ama şuraya gitme diyor allah Teala Hepsi bu Bu kadar açık Peygamberler bildirmiş bir başka insan düşünüyorsunuz. Allah'ın yasakladığı fiiller işlerse, yani asansörün Bodrum katına giden düğmesine basarsa, bas bas bağırıyor ve isyankar oluyor. Böylece insan kendi kaderini tayin ediyor, Allah da takdir ediyor. Sen tayin ediyorsun, Allah da takdir ediyor. Görülüyor ki kaderimizin yazan kim? Allah yazdıran kim? Biziz. Biz yazdırırız, Allah da yazar. Hayır istediğimiz zaman Allah Külli iradesiyle hayrı Şerri istediğimiz zaman da Rabbimiz Külli iradesiyle şeri yaratmaktadır Bir başka mana olarak Allah'ın iradesi Kulun iradesine tabi olmaktadır Bak açık aç, konuşuyorum. Nasıl asansörün düğmesi bize tabi oldu değil mi? Allah'ın külli iradesi Bizim cüz'i irademine tabi oldu Allah'ın iradesi bize tabi oldu Biz Allah'ın iradesine değil burada dikkat edin Kaderi anlamak için söylüyorum Bizim elimizde olan tek şey var, asansör düğmesine basmak hükmündeki tercihimizi kullanmaktır. Birden yediye kadar da basarsın, alt bodrum katında basabilirsin. Bu tercih hakkını Cenab-ı Allah bize vermiş. Sonra o bodrum kata inmemek için, günahlarla istiyanlarla buluşmamak için de peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş. Bu dört tane büyük nimeti, çarp işareti koyacaksın... Gideceksin Bodrum katı. Çek görünce de kardeşim ya bunu Allah'la ne alakası var kardeşim? Cenab-ı Allah biliyor seni öyle yapacaksın. sadece bu. Şimdi elimizdeki bir kalem düşünelim bak. Şu kalem. Kaleme Allah ismini yazdıracak olsak kalem yazar değil mi? Diyorum bak Allah yazdım. Arzun, isteğin, tercihim. Kaleme diyor ki diyor, Allah yazıyor. Allah yazıyor kalemde. Değil mi? Açık. Peki aynı kalemi ben şimdi şeytan ismini yazdıracak olsam onu da yazacaktım. Onu da yazayım. Şeytan yazdık. Aksi olur mu? Mümkün değil. Kaleme Allah ismi yazdırabilirsin. Şeytan ismi yazdırabilirsin. İsten birden 7'ye kadar çıkabilirsin. Bodrum katına cenab Cenabı Allah onu da olur diyor. Onu da olur diyor. Ama bodruma inerken yapmama dedim bunu. Buna rızam yok. Ama me mecbus. yani tabancayı beline aldı katil çekti. Allah kuvveti veriyor. Allah'ın kudretme çekemezler Aldı, tamam. Hedefine götürdü. Buraya kadar Allah diyor, yapma kulum, etme kulum, yapma kulum, vurma kulum, öldürme kulum diyor. Parmağını çekme gücünü Allah veriyor. Çünkü yoksa kul işinin halik olur, yaratıcı olurdu. Kulun da parmağın gücünü verdi, tak diye vuru verdi. Ama Cenab-ı Allah tabancadan dokunup da tetiğe basınca da uyarısını, ikazını yapmadı mı? Peygamber yapmadı mı? Akıl bunun kötü olduğunu bilmiyor mu? Ya öldürürsen hatre girersin. O cansına demiyor mu? Bunu bile bile bil adam daha dest diyor. çek kardeşim. Öyleyse irademizi biz tercihimizi, seçeneğimizi namaz kılma yönünde kullanırsak kader kalemine ne yapıyor? Namaz kılan insan şeklinde yazıyor Cenab-ı Allah. kulum namaz kılanlardan oldu. İrademizi kumar oynamak içkişme konusunda kullanırsak kader kalemine kumarbaz olduğumuzu yazdırır Cenab-ı Allah Görüyor musunuz? Ha. Öyleyse burada mühim olan bizi ibadete götürmeye sebep olan asansör düğmeleriyle felakete götüren asansör düğmelerini dikkatlice kullanmaktır. Bize düşen budur zaten. Başka bir şeyimiz de yoktu Şimdi bu temel ölçüyü bilgi aldıktan sonra projeksiyonu her tarafa dötün. Yahu ben Konya'ya geldiğimde hastaneye gitmiş olsam incin top oynuyordu derlerdi. Kimse yok yani. Şimdi hastanelere gidiyorum. Sürtüne sürtüne, ona buna dokuna dokuna varıyorum derler ya. Her taraf tıklım tıklım, iğne hassas yer yok. 40 sene evvel Allahu Teala'nın bizim için o küllü iradesi yine aynı da yine aynı. Ne diyor Allahu Teala? Kulum ağzından giren lokmalarda iki şey istiyorum diyor. Helal olsun temiz olsun. Halalen tayyibe. Eğer sen helal yersen temiz yersen sıhhatli olsun. Sağlıklı yaşarsın. Yok helalla. Efendimiz öbür tayyip demiş onun Temizlik elden gittiği zaman sen hastalanırsın diyor Allah-u Teala. Şimdi bu toplum ne yaptığı? Bir zamanlar birden yedinci düğmeye kadar basaracak bir besleme dünyamız vardı. Ne zaman bodrum katına indik, bodrum katına indik, hayat değişti. Hepimiz hastayız şu anda. Herkes hasta. Yemek yerine herkesin hapları bellidir. Gelsin benim hapım, benim hapım, benim hapım. Hapçı topçu olduk. Toplu olduktu. Bu şekilde olabilir. Ya. Bu şekilde olabilir mi? Şimdi siz diyelim ki 81 vilayetten bir vilayet alalım. Ne olsun? Aksaray. Aksiray'daki 130 bin nüfusu şehrimizi öyle bir karantin altına alın ki bu halkımıza bilinç verelim, şuur verelim. Gıdasını, yiyeceğini, üretimini, tüketimini hepsini güzel, ne yiyecek, nasıl yiyecek, ne kadar yiyecek, miktarını, yatmasını, kalkmasını, her türlü iş şey yapalım. Bir bakarsın, bakacaksın ki Aksiray'da 15 sene sonra ne kadar sağlık bir toplum oluşmuş. Gecelere sağlıklı, gündüre sağlıklı, vücutlar dinç, dirençleri dinç, iradeleri salan mütteti bir toplum olmaz mı? Olur. Yani kaderi ilahi. Biz böyle Cenab-ı Allah ne yapmış oturmuş? Ayşe değer kulum, şöyle yaşasın. Gül gelsin işte asansüre binerken ayak aysın. Şurada gelsin işte lokmayı şöyle yesin Trenden giderken atsasın böyle kolu kırılsın. Tedaviye gitsin. Şimdi Allah böyle kader yazar mı? Allah bilir bunları sadece. Unutmayın. Allah'ın ezelde bizim için yazdıklarını bir senaryo gibi yaşamıyoruz. Biz Allahu Teala'nın yazdıklarını yaşamak için yaratılmadık. Allah onları sadece biliyor. Biliyor. Bize de Allah... Tekrar tekrar söylüyorum kitabını, peygamberini aklımızı ve irademizi vererek dikkat, dikkat dikkat ediyorsunuz. Şimdi çocuklarınızı büyütmek istiyorsunuz. Hemen kadere gir. Acaba büyütmenizde bodrumun hissesine kadar, bodrum katın hissesi ilk 7 katının hissesine kadardır. Buyur. Çocuklarınızı şimdi televizyon başında oturuyorsunuz. çocuklar neyse ki çizgi filmi Çizgi filmi çok şu şimdi biraz daha kaliteleşti. Öncelikle tamam maddici, materyalizme dayanan bir şeydi. Avrupa kriterlerine, Hristiyanlık kültürlerine göre çevirmiş olan izlettin, İzzettin. O çocuk, 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk daha başladı. filmlerle dejenör oluyor Ruhunu, ahlakı, edebini sen televizyon vermeye başladı. Sen vermiyorsun artık. Sen bir kuklasın. Sen bir figüransın artık çocuk için. Çocuğunun kaderini, sana ait olan, sorumluluk olan kaderini... Bodrum katla ilk 7 kata göre niye ayarlamıyorsun? Bodrum kat bak tehlikeli Orada mekruhlar var haramlar var Rıza ilahi akri şeyler var Bu imtihan için Allah oraya koydu ikazdı. Gitme oraya buluşma onlarla Aman ha dikkat et imtihanı kaybedersin Diyor kitap sünnet ayet hadis Çocuklarımızın Eğitiminden tutunuz da Evlilik hayatımıza varıncaya kadar Şimdi evlilik hayatımızda Vaktimiz son Son 3-5 dakikamız kaldı. Ona tavsiye etmek istiyorum. Dedim ki çünkü bu konularda siyasi, iktisadi, ailevi, manevi gibi tüm konu ve meselelere bu temel açıdan bakın ve değerlendirin. Bu temel açıdan bakın ve değerlendirin. Bunun dışındaki duyduklarınız, işittiklerinizi bu verdiğim bilgiler yüzleştirin. Buna uyuyor mu? Uymuyor mu? Çünkü kader konusunu anlamak için bir Örnek verdim. Bir kitaptan aldığım bu örneği biraz daha canlandırdım. Yedi katlı bir apartmanın bodrum katıyla ilk yedi katını apart apartmanın katlarını asansörü asansör düğmesini kendi parmağınızı hiçbir zaman unutmayacaksınız önüneceye kadar. Bu örneği unutmazsınız bir daha. Öyleyse ben şu parmağımı asansör düğmesine göre basmak istiyorum. Şimdi Selman isimli evlenme çağına gelen delikanlı. Zeynep'ine kavuşmak için evlenmek istiyor, parmağını götürüyor. Götür, götür, götür. Bak ilk yedi düğme var ya, onlardan birine götürme hakkına haypsin. Çünkü orada güzellik var, akıl var, var, mantık var, din var, iman var. Orada fıkıh var, İslam tarihi var, i̇mam Azamlar var, Abdülkadir Geynaler var, gözyaşı var, tövbe var, istiğfar var, Kur'an, sünnet, her şey dolmuş. O bodrum kata varınca flört var, zina var, fuhuş var. Orada olumsuzluk var, oradan boşanmak var, orada efendim ayrılmak var, mahkemeye gitmek var değil mi? Bak şu parmağını iyi kullan, iyi değerlendir. Cenab-ı Allah senin evliliğini kendi varlığını belgeleyen ayetlerden bir ayet saymıştır. Kendi varlığını kanıtlayan bir ayet olarak Kur'an'da açıklama yapan Yüce Allah, hiçbir kulunun evlilikle gözünü yaşanması istemez. Çünkü o evliliğin o dönem gelecek Allah nasip ederse Rabbimin o evlilik hayatımızı nasıl temellerle oluşturmuş? Bakalım o birinci katla yedinci kat arasındaki yedi kat içerisinde bizim evlilik hayatımızın ögeleri, unsurları, mutluluğa, mesut olmaya hem ebedi alem olan cennetteki hayatımızı sağlamaya sebep olan onlar nedir? Yoksa şu bizim bazen böyle bazen böyle bazen böyle bazen böyle yaptığınız zaman... Hani bir zamanlar Kabe'ye giderim, içerim zemimi, dönerim, likörimi içerim diyen bir mantık gibi bazen üçüncü katta, bazen bodrum katta, bazen yedinci katta, bazen birinci katta, bazen altıncı kat, bazen bodrum kat dediği müddetçe senin hayatın yazboz olur. Bu hayatını Yüce Allah'a gerekçe olarak sunacak bir yüzün olamaz, bilgin olamaz. Sen bir kukla değilsin. Cenab-ı Allah bir senarist gibi haşa senaryonu yazdı. Sen de bunu Allah'ın çizmiş olduğu senaryoyu oynayan bir aktör olamazsın. O zaman peygamberlerin gelmesinin bir manası yoktur. Bu kadar iyi kazlar, bu kadar uyarlar. O zaman Allah niye bu cennet cehennem yarattı? Değil mi? Niçin cennet cehennem yarattı? Niçin hesap var? Niçin mizanı terazi koyacak Cenab-ı Allah? Bunları iyi anlamak, iyi kavramak lazım diyor. Ve aile hayatımızın da bu temel bilgilere oturularak ortaya çıkması konusundaki bilgilerimizi Ders olarak inşallah önümüzdeki hafta itibaren devam